bir izleyicimizin sorusu. Yine iş yerimizde mescidimiz var ama imamımız yok diyor. İçimizden birisi imam olsa. Olur ne güzel olur işte. Yani prensip o da zaten. Bizim kitaplarımıza bakarsak kim imam olacak? En ehil olan kimse imam olacak. Mesela en ehil kimseyi nasıl tespit edeceğiz? Diyelim ki ikisi de kıraat düzgün olacak kadar Kur'an-ı Kerim'i biliyorsa Kur'an-ı Kerim'i çok iyi okuyan değil de namazla ilgili meseleleri fıkhi meseleleri çok iyi bilen tercih edilir. Yani fıkhi konuları çok iyi bilen sonra kıraatı sesi çok güzel olan sonra işte ahlakı güzel olan gibi böyle fıkhı kitaplarında bir, sıralama, bir sıralama var. Ama bu işi yapabilecek herhangi bir kimse geçip namazı kıldırabilir. Bu sıralama şundan kaynaklanıyor. Dedim şurada 10 kişi var siz diyorsunuz ki namazı ben kıldıracağım. Ben de diyorum ki hayır ben kıldıracağım. Böyle bir durumda e, namazı kim kıldıracak? İşte buna fakihler, İslam hukukçuları, İslam bilginleri ölçü koymuşlar. Yani fıkhı meseleler kim daha iyi biliyorsa o imamete ehildir. O geçsin demişler. Evet. Peki hocam cuma namazı için izin cuma, almak gerekir mi? Gerekmez. Yani cuma namazı Bizim memleketimizde hani cuma kılınacak yerlere müslük berat veriyor. Ee, cuma namazı kılınacak yere izin verilmesi gerekiyor ama bu cuma namazının olmazsa olmaz şartı değil. Bu şart hmm. şu sebeple konulmuş. Ee, diyelim ki A camiinde cemaat toplandı. İki tane hoca efendi var. Birisi diyor ki ben kıldıracağım. O hayır ben kıldıracağım. Ne olacak şimdi? İkisi de görevli değil, gönüllü. Tabii ikisi de görevli değil, gönüllü. Cemaatin birisi dedi ki işte A kıldırsın, öbür de hayır B kıldırsın. Ne olur camide? Kutuplaşma. Bir kargaşa olur, bir kutuplaşma olur, bir kavga olur, niza çıkar. İşte bunu önlemek için e, yani bir de geliş güzel hareket edilmesin diye camilerde cuma kılınabilmesi için e, Osmanlı dönemlerinde Berat dediğimiz o caminin ibadete açılmasıyla ilgili bir izin var. O veriliyor ama bu olmazsa olmaz şartı değildir. Tamam mı? Hı. Yani siz düşünün ki yaylaya gittiniz, Yani kırlara gezme gittiniz. 20 kişisiniz mesela. Orada Cuma namazı kılabilir misiniz? Hani Hanefilerde şehir hükmünde olacak vesaire vesaire gibi şartlar var ama mesela evet. Şafilerde 40 kişi olacak şartı var. Hanefilerde işte imam dahil Abi. 3 kişi imam Hı. hariç 3 kişi mezhep imamları yani Hanefi meselen içindeki imamlar arasında ihtilaf var ama netice itibariyle e, hadis şeriflerde e, bir defa ayet kirmede şu kadar kişi olursa e, efendim şehirde olursanız izin verilmiş bir camide olursa Cuma kılın diye bir şey yok. İza salat mi yemil? Cuma Değil mi? Cuma günü ezan okunduğu zaman işi gücü bırakın e, namaz kılmaya gidin diyor emir diyor. Ee, dolayısıyla Dinişler Üçelik Kurulu'nun cuma ile ilgili bir aldığı karar var. Orada e, üç kişi varsa bir yerde ister şehir olsun, ister köy olsun, ister mahalle, ister mezra olsun cuma namazı kılınır diyor. Mesela benim küçüklüğümde yaylılarda e, namazgahlar vardı. Yani üstü açık, etrafı çakılla örülmüş. Orada cuma namazı kılınırdı.